Allah'a Ve selam ve selam ve Ve ala ailemini ve Şimdi bugün fırkalarıyla alakalı, fırkaların tarihi alakalı erte başlayacağız. İnşallah. Normalde bizim kitabımızda iki sıraya uymayacağız. Çünkü bizim kitabımızda ilk sırada rahsizleri ilkten almış. Fakat İslam tarihinde ilk ortaya çıkan fırka, havaliş fırfası olduğundan dolayı, hariciler olduğundan dolayı, biz öne haricileri alacağız. Zaten diğer fırkaların birçoğu da hariciliğe tepki olarak ortaya çıktığından dolayı, hariciliği anlamadan önce diğerlerine geçmemiz çok da doğru olmaz. O zaman ilk olarak haricilerden başlamamızın nedeni var. Birincisi, İslam tarihinde ilk defa ortaya çıkan e, siyasi hem de itikadi fırka haricilerdir. İkincisi, daha sonra ele alacağınız birçok tutsal haricilerden etkilenmiştir. Onlara karşı fikir olarak ortaya çıkmıştır. Mesela kim gibi? Rafiziler de e, Mürciye gibi. Değil mi? Çünkü Rafiziler iki ayrı kanattan ayrıldılar, etkilendiler. Birinci şeyden, Emevilerden etkilendi, Onlar Nasibi diye dinlendiriyorlar. Bu onların isimlendirmesi Ali düşmanları gibi. İkincisi de haricilerden etkilendiler. Onlara Ali razıya Allah mazulam ve onunla beraber onları tekfir ettiler. Hakikaten mürciye iman konusunda mürciyenin çıkışı halicinin çıkışına, halicilerin çıkışına yakındır. Yani onlar insanları günahlarla tekfir edince, Bunlar da günahlarla insanların kafir olmayacağını anlatmak istediler. Fakat bu konuda biraz aşırıya gittiler. O da mürciye fır fırkası dediğimiz fırka çıkmış oldu. Bu iki sebepten dolayı, yani ilk fırka olmaları ve diğer fırkaların onlara karşılık görüş olarak ortaya çıkmasından dolayı ilk olarak haricilerden başlayalım. Şimdi hariciler bir fırka olarak da bunların bazı isimleri var. Yani mesela önce bu isimlere, isimlere el alalım. Niye haricilere haricilenmiş veya başka isimlerle isimlenmişler? İlk olarak haricilere söylenen isimlerin başında hangi isim geliyor? Harici ismi geliyor veyahut da aslında havaric deniyor. Yani asıl kullandığınız havaric. Havaric kelimesi hangi kelimenin çoğulu? Hârecen, ism-i fâirinin çoğulu. Böyle değil mi? Hâricîn. Hâricîn, hâricîn, hâricîn. Hâricîn bunlar havaricin, ve ve nevâfîn gibi hârecenin ism-i çoğulu. Hârecen demek çıktı demek. Hâricîn demek de çıkan demek. Çıkanlar anlamında onlara havaric demiş. Şimdi bu iki anlam ifade ediyor. Yani havaç dediğimiz zaman iki tane anlam içeriyor. Birincisi, haricilerin de kabul ettiği ve bununla övündükleri isim. İkincisi, muhaliflerinin onlara taktığı ve onların kesinlikle o manayı kabul etmediği isim. Mesela muhalifleri, yani sünnet ve diğer filerleri, onlara havaç dediğinde neyi kastediyorlar? Müslümanların üzerinde ittifak ettiği meşru imama haksız yere karşı çıkmamış çıkmışlar ya hani karşı çıkmak anlamında, çıkmak anlamında savaş için yola çıkmak anlamında onlara hava demiş. Hariciler ise bu kelimeyi hangi anlamda kendilerinden kabul ediyorlar? Allah'ı ve Rasulü'nü razı etmek için müşrik toplumdan çıkan, müşrik toplumla alakalarını kesen, müşrik toplumdan uzaklaşan anlamında yani kendi tekfir ettikleri İslam toplumlarından ayrılıklarını ifade etmek için bu kelimeyi kendileri için kabul etmiş oluyorlar. Anlaşıldı öyle? hava ümmeti e, çıkanlar anlamında çoğu olarak var. İki anlam içeriyor. Bir halifelerin kabul ettiği anlam. Söyledik zaten müşrik toplumla bağlarını kesen ve dinden dışına çıkan, orayı terk eden anlamında. İkincisi ise bu onlara verdiği için, Yani ümmete üzerinde ittifak ettiği meşhur imama karşı gelenler ona karşı çıkanlar. Bu bilinir. En meşhur olan isimleri de bu kavram. İkinci isimleri ise Onlara Vehdiye demiş. İkinci isim olarak da onlara Vehbiye demiş. Niye Vehbiye demiş? Çünkü bunlar Ali adıyla ayrıldıktan sonra e, işte, Harura denilen bölgeye çekildiler. ve bu Harura bölgesinde imam olarak biat ettikleri ve etrafında toplanmışları Abdullahi Vehden dolayı bunlara Vehbiye demiş. Kendi liderlerinden edilerekten bu isim verilmiş bunlara. Bu onların ikinci İkinci isimleri, El-Muhakkimetul Ulem. El-Muhakkimetul Ulem. Hatta ilk dönem kitaplarında, ilk dönem makale kitapları dediğimiz, tırkaların fikirlerini yazan kitaplarda, onlara El-Muhakkimetul demiş, Hakemciler meselesi. Biraz sonra anlatacağız zaten. Çünkü haricilerin çıkışında çok önemli bir rol oynadığı için, Hakem meselesini bilmemiz gerekiyor. Hariciler, ilk olarak kafa kaldırışları, Nerede açığa çıkıyor? Bak bu ifadeye dikkat edin. Bunu anlatacağım çünkü. Hariciler hakem olayla beraber ortaya çıkmıyorlar. İlk defa hariciler bir fıtka olarak da, yani böyle kendilerini ortaya koyma, kimliklerini ortaya koyma anlamında ilk olarak nerede ortaya çıkıyorlar? Hakem olayında tahkim olayında Ali radıyallahu anla, Muaviye radıyallahu anh, için bir araya geldiklerinde ve aralarında hakem tayin hariciler bu hakem olayına karşı geldiklerinden dolayı Onlara el-muhakkimetul-u'la demiş. Birinci hakemciler, birinci tahkimciler anlamında böyle söylenir. Onların üçüncü isimleri ise Haruri. Haruri ismi nisbet zaten. Nereye nisbet ediyorlar bunlar? Harura mıntık Şey Hadisini hatırlıyorsunuz kısmından değil mi? Bir tane kadın bir gün Ayşe annemizin yanına geldi. Dedi ki Ayşe ne oluyor da biz hayırlıyken tutmadığımız oruçların kazasını tutuyoruz da namazların kazasını tutmuyoruz. Ayşe Hanım'da ne dedi? اَحَرُو۪يَّتِنْ <gülüyor> اَنْتِنْ Sen haruri misin? Yani sen harula bölgesinden misin? Niye? Çünkü haliciler çok tavsiyatlı meselelerle konuşuyorlar. Veya haliciler Kur'an'ı kabul edip sünneti kabul etmediklerinden dolayı kadının aşırılığını harulaya nisbet etti. Demek ki sahabenin yanında e, hariciler için kullanılan isimlerden bir tanesi ney? Hani, Haruri. Niye bunlara Haruri demiş? Biraz önce söylediğimiz gibi. ilk hakem olayıyla beraber bunlar ayrılınca Harura bölgesine gidip orada toplandılar. Orada emir eder, ona bir ettiler ve orada ilan ettiler insanlara. Onun için Harura dediğimiz bölgeyle özdeşleşmiş oluruz. Tamam Kaç isim söyledim? Dört tane söyledim? Beşincisi ise Eşhurah. Yani yazılırken Çin ile Eşhurah, Şurat yani Aşura, e Aşura e diye isimlenmişler? Atayada isimlerini görmüş olduk. E Aşura, nüfusları. Niye haricilere böyle söylenmiş? Aşura e neden dinlemediklerini? Bu ismi hariciler kendileri, kendileri için kabul ediyorlar zaten. Yani onlar da bu isimden memnunlar. Sebebi de, çünkü Aşura nefislerini satanlar demek. Nefislerini satanlar. Hangi ayetten almışlar bunu? وَمِنَ النَّاتِ مَنْ يَشْتِهِ نَسَّبُوا فِي لَا اَمَّرْضَاتِ İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'ın rızasını elde etmek için nefislerini satardır. İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'ın rızasını elde etmek için nefislerini satardır. Hariciler de demişler ki biz Allah'ın rızasını elde etmek için nefislerimizi sattık ve Ali'ye ve diğerlerine karşı ayaklandırır, onlara baş kaldırır diye kendilerine eşhurat demişler, bu ismini kullanmışlar. Bunlar makalat kitaplarında haricilerin umumen isimleridir. umumen hepsi bu isimlerle isimlendirmişler. Bir de hani fırka, belli fırkalara ayrılmışlar. O fırkalarla da anılmışlar. Fakat bu belli bir zümreyi ifade ettiğinden dolayı bunu sonra anlatacağız. Ama hepsinin ortak ifade eden isimler bunlar özellikle son dönemde hangisi üzerinden karar kurulmuş? Havariş, yani hatta diğer isimler de unutulmuş, belki bir çoğunu da ilk defa duydunuz burada. Havariş ismi üzerinde şey yapılmış, durulmuş, bunlar Halidilerin isimleri. Bu meseleyi anladıysak hayat ikinci meseleye geçeceğiz. İslam tarihinde her şahıs itibariyle, her isim itibariyle, hem de özellik itibariyle aleyhi vesselamın kendilerinden haber verdiği tek fıkta harcılaymıştır. Beter söylüyorum, İslam tarihinde hem isim itibariyle, hem şahıs itibariyle, hem özellik itibariyle aleyhi vesselamın kendilerinden haber verdiği tek fıkta harcılaymıştır. Öyle ki, sanki yani neredeyse, o kadar hadisler açır ki, o kadar net ki, neredeyse aleyhi vesselam künyelerini vererek, yani şu oğlu, şu oğlu, şu oğlu, şu, şu oğlu, şu Bunlar hariciler de bildi. Ondan dolayı sahabe onları tanımasayıp zorlanmamış. Yani Aleyhisselatü Vesselam çok net ifadelerde bulunduğu için. Buna ilgili bir tane hadis söyleyecek toparlayıcı olduğundan dolayı. İmam Buhalid'in Ebu Sa'id el-Kudri'den rivayet ettiği hadisi söyleyeceğim. Ebu Sa'id diyor ki, Biz Hunin Savaşı'nda Aleyhisselatü Vesselam hanimetleri dağıtıyordu. Hüneyi Savaşı'nda özellikle ne vardı hatırlarsanız kardeşler? Hüneyi Savaşı'nda Allah Resulü maliyetleri normal, dağılıklı bir şeklinin dışında dağılıklı. Doğru mu? Buralar önemli şeyler yani. Aslında bu mesela bizim dersimiz olmadığı için özellikle mesela fıtkalardan İslami hareketler kendilerine ne tür dersler çıkarması lazım. Fakat bunları da çıkarabilirsiniz yani. Çünkü İslam hareket, harekettir. E, Tarih de sürekli teçer ediyor, Zaten insanlar tarihten ders alsaydı. Tarih tekerrür etmeliyiz. İnsanlar versen olduğu için tarih tekerrür Bunda Bunlar yani bizim için de, Müslümanlar için de, İslami çalışma yapanlar için de güzel şeyler var, yani örnek alınacak şeyler var. Fakat dikkat edin buraya, savaşın ne Savaşı'nın özelliğini, Huneyn Savaşı, Peygamber'in ganimet taksimatını değiştirdiği ilk yer. Ondan önce ganimetin taksimatı derin, ganimet gelir, bir yerde toplanır, biri birini öldürmüşse onunca da ona hakkıdır 5'te i̇şte 1'i Şuran'ın, 5'te 1'i vesaire. Fakat Sura'nın günü geldiği zaman, Allah Resulü insanları iki tutma yedir. Yeni Müslüman olanlar, tefki Müslümanlar. Tabiri caiz tefki Müslümanlara hiçbir şey vermeliyiz. Yeni Müslüman olan, kalbi İslam'a ısındırılmak istenenlere ise yüz-yüz ver bilen, yani, yüzde ver. Yüzde yani ver, ver, az değil yani, çok ciddi bir şey. Bu zaten bütün hareketlerin ortak problemidir. İnsanlar, üzerinde alışığa gelmiş kurallar uygulandığı zaman sorun çıkarmazlar. Fakat bazen siyaset gereği, bazen vaka gereği, insanlar üstü şeyin dışına, alışılışın dışına çıktıklarında şerehi binatlar tabii, e o zaman kalbinden malaz olanlar, o zaman kalbinden hastalık olanlar ortaya e, çıkarlar. Ebu Said'in Kudri'nin hadisine geri dönüyorum. Ebu Said'in Kudri diyor ki, biz öneğin gününde Peygamberimizle beraber değil. Ve Peygamberimiz zanimetleri de alıtıyordu. Zul hu adam Peygamberimizin yanına geldi. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a dedi ki ''E'dil ya muhammedin'' ''Adaletli ol ey Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın yanına geldi. ''E'dil ya Kim bunu söyleyen? Zul hu i adam. ''E'dil ya Peygamberimiz dedi ki ''Allah ne kork. Eğer ben adaletli olmazsam kim adaletli olacak?'' Yani ben de adil değilsem Allah da öyle de beni de ne demek istiyor bu dairesel sözde? Allah beni yeryüzüne niye gönderdi? Adaleti tabliği emdiyesinden aradı. Doğru mu? Takvim beynamı bile adalete onların arasından hükmetiyor Allah. Eğer ben de adaletli değilsem, peki kim adaletli olacak dedi? Aleyhisselam sözde. Tabi ise bu sözde haklı olarak da bu adam küfür sözü söyledi. Küfür sözü söylediğinden dolayı da İslamını bozdu. Doğru mu? Ömer Rəsulullah ne dedi? Bu raf beni Ey resulü, bu münafakın kafasını buraya. Yani bunu öldürün. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselamın cevabından hesapladı. Dedim, ''Da'fu'' dedi aleyhissalatü vesselam, ''Bırak'ım.'' Ta ki insanlar Muhammed kendi ashabını öldürüyor demesinler diye. Doğru mu? Yani Peygamber şöyle demedi, o değil de söylediği bu söz küfür sözü değildir demedi. Bu söz, bu söz zaten küfür. Ama aleyhissalatü vesselam dedi ki, insanlar Muhammed ashabını öldürüyor demesinler diye bu adamı terk edin dedi. Söyledi. Fakat, Peygamberimiz devam ettiğinizdir. Bunun akabinde, yani buna bağlı insanlar çıkacak ortaya, siz namazlarınızı onların namazlarının yanında küçümseyeceksiniz. Oruçlarınızı onların orucularının yanında küçümseyeceksiniz. Onlar Kur'an'ı okuyacaklar, fakat Kur'an onların boğazından aşağıya inmeyecek. Onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar, ve bir daha da dine tekrardan geri dönmeyecekler. Onlar okul yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar ve bir daha da geri dine döndüydükler Müslümanlardan iki taifenin savaştığı bir zamanda ortaya çıkacaklar. Müslümanlardan iki taifenin savaştığı bir zamanda ortaya çıkacaklar. Aleyhisselatü Vesselam bunu söyledi. Bu haliften çıkarmamız gereken derslere değinerim mi yoksa sadece şeyi mi fırkalarla Tırka, alakalı kısmını anlatalım. Değilir mi? Yani konu uzar biraz böyle olursa, denir mi? Tamam. Bu hadis o zaman biz neyledik? Bu hadis neyin derisidir? vesselamın isim olarak, zaman olarak, şahıs olarak, özellik olarak haricilerden haber vermesinin derisidir. Tamam Bu hadisten yalnız bizim çıkarmamız gereken çok ciddi dersler var. En birincisi, biraz önce de derste de söylediğim gibi, herhangi bir İslami hareketin en çok dikkat etmesi gereken konu budur. İnsanlar alışılmış olan kurallar icra edildiği zaman insanlarda sorun yoktur. Fakat siyaset gereği veya vaka gereği alışılmış olan kuralların dışına çıkıldığı zaman kimi camaletinden kimi kalbinde hastalık olduğundan dolayı insanlar buna itiraz ederler. Doğru? Bunun en güzel örneği ne ki savaşı. Yani Kore savaşında mesela bir grup Müslüman, yani sarı gençleri bunu söylediler yani. dediler ki Peygamber Aleyhisselatu vesselam kendi akrabalarını bulunca yani hani Mekkelilerdir, Taithlilerdir, onları bulunca bizi unuttu. Yani şimdi doğru mesela aleyhisselatü vesselamın bu davranışına bakın, da iki üç şekilde yorumlanabilir. Bir, olması gereken yorum. Yani bu yöneticidir, emirdir ve asıl olan yöneticilere güvenmektir. Mutlaka burada bir hikmete binaen bunu yaptı. Gidersin sorarsın. Anlamadın diyelim meseleyi kafana yatmadı mesela, gelip sorabilirlerdi öyle değil mi? Ey Allah'ın Resulü sen alışılmış olanın dışında bir davranışta bulundun bir de bunun hikmetini izah eder misin? deselerdi Aleyhisselatü Vesselam ki bunların kalbini İslam'a ısındırmak için bunlara fazladan verdin siz bana razı değil misiniz? Yani beni develere tercih etmez misiniz? Sonra söyleyi de hepsi anladı. Yani işin hikmetini artarınca onlara hepsi oturup anladılar. Zaten i̇ki, akrabalarını buldu, kendi dostlarını buldu, onları ayırıyor. Müslümanlara karşı. Böyle de düşünülebilir. Kolay. Üçüncüsü mesela insan diğer bir yeni bir şeyler alıyor. Yani biz yıllardır onun yanındayız. Biz artık değersizleştik. Kendine yeni insanlar, yeni gruplarla ilişki kurmak istiyor mesela diye. İnsan böyle de anlayabilir beraberinde. Ama zandır. Zaten Allah'ın zanını Müslümanların birliğini sağlayacak bir surede özellikle ele alması. Yani zan meselesinin zeybet meselesinin, edep meselesinin, hani peygamberle konuşma asabının hangi surede ele alınmış? Kuryurat suresinden. Kuryurat suresinin özelliği bu Kuryurat suresinin özelliği İslam toplumunu bir arada tutan ve aralarındaki balık kuvvetlendiren suredir. Zan zeytelesini burada ele alması bu çok önemli bir mesele. Demek ki zan bir toplumun kendi arasında varsa o toplumun bir arada durması mümkün değildir. Niye? Çünkü zan teşessüse, zan zeybete, Zan insanlara karşı kibire ve öfkeye, yani diğer kötü amellere teşvik ettiğinden dolayı zan meselesi İslam açısından çok önemli bir meseledir. Ne yaptılar burada? insanlar zan yaptılar ve sonra pişman oldular. Her zan sahibinin içine düşmek zorunda olduğu durum nedir? Ya Allah'a tövbe etmek, ya insanlardan özür dilemek. Zan sahibi insan bu içine mahkûlür, mutlaka. O zaman normalde olması gereken nedir? Bu bilinci Müslümanlara verilmesidir. Öyle değil mi? bazen siyaset gereği olağan dışı şeyler yapılabilir. Buna başka örnek verebilir miyiz? Buna başka örnekler de verebilir? Mesela Aleyhisselam ne yaptı bir gün? Ayşe annemiz sahihte ahliyet olduğu üzere. Ayşe annemizin kısaını biliyorsunuz, vefaten anlattık. Adam gelmeden Peygamberimiz dedi ki ''Bilse akhul aşiğat.'' Bu adam ne kadar kötü bir adamdır, bu adam ne kadar pis bir adamdır. Ama adam geldiğinde peygamberimiz onunla güzel konuştu, böyle onun tabiri caizse Ayşe annemiz şimdi şaşırsa, İnsanların en şerrlileri ikiyüzlüleridir. Bu sözün sahibi kim? Aleyhissalatü vesselam. Şimdi Ayşe annemiz durumu, peygamberin sözüyle davranışını yan yana getiremedi. Getiremeyince bir müslümanın yapması gereken şeyi yaptı Ayşe annemiz. O da nedir? Geldi peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına ve peygamberimiz dedi ki Ay Allah'ın Resulü sen hem böyle dedim hem de adama böyle davrandın. Olması gereken uslu budur değil mi? Bir, aklımızı kimsenin cebine koyup hiçbir şeyi sorgulamama gibi bir yanlışa da düşmeyedi ama hariciler gibi veya edepsizler gibi her bize göre mübarek et gördüğümüz şeyle sesinizi de İki usul da yanlıştır. Peki usul kimin usulü? Peygamberin dizinin dibinde yetişen sahabetin usuludur. Ey Allah'ın Resulü böyle dedin ama böyle yaptın. Hani bunun bir sebebi var mıdır? Peygamber Efendimiz Vesselam da Ayşe'nin izah etti. Çünkü bu adam kavminin efendisidir ve biz Allah muhafaza bunun şerinden korkuyoruz. Yani bu gidip insanları bizim aleyhimizde kıştırtabiliriz diye Aleyhissalatü Vesselam Ayşe annemize durumu özetledim. Bak burada Aleyhissalatü Vesselam olavan olanın dışına çıktı. Doğru mu? Olavan olanın dışına çıktı. Başka örneğimiz var mı bununla alakalı ihtiyade? Abdullah İbn-i yani. yani, Değil mi? Peygamber kaç tane olavan olanın dışına çıktı? Mesela bir, Abdullah İbn-i Ebi Sar vahiy katibiydi, mürsat oldu, Mekke'ye kaçtı. Ama bununla yetinmedi. Ne yaptı? Bir de sürekli Müslümanların aleyhine ve Müslümanlara laf söylemeye başladı. Doğru mu? Peki Peygamber aleyhissalatü vesselam ne de dedi? Onu Kabe'nin örtüsüne sarılı bulsanız da özürüm. Normalde Kabe'ye sığınan bir adam öldürdü. mü? Ödürü mü? Allah da öyle dediği olayı eman yıldız kılmıştı. Bir insan eğer oraya sığınmışsa düşün bu adam bile gitmiş, kendini Kabe'nin örtüsüne sarmış yani. Tamamen Kabe'ye sığınmış ama aleyhissalatü vesselam dedi onu öldürdü. Doğru mu? Niye? Çünkü bunun zararı çok büyük bir zarar ve bu zararı mutlaka anında def gerekiyor. Fakti halde bunun gibi yapan herkes dilecek Kabe'ye sığınacak ve kendini bu şekilde koruma altına alacak. Bak olağının dışına çıktı burada Peygamber. Doğru mu? Mekke'ye gitti bu sefer. Adamı Osman radıyallahu yanında arkasına aldı, getirdi süt kardeşi olduğu için. Dedi ki ya Allah bunu affet. Şimdi Peygamber bir defa bir söz söylemiş. Bu adam hakkında bir hüküm vermiş. Doğru mu? Ne yaptı hali orada? istemeye istemeye çelik göre göre Abdullah İbn Ebî Sahih'i affetti. Niye affetti? Geçen defa da hatırlarsan anlatmıştım. Burada peygamberimizin yani Allah tarafından desteklendiğin en büyük değerlerinden bir tanesiydi. Allah muhafaza peygamber orada Abdullah İbn Ebî Sahih'i affetmeseydi, ol Osman radıyallahu anh'ın fitne döneminde Fitneciler bu meseleyi kullanacaklardı çünkü gelişmişe dönük her meseleyi kullandı fitneciler. Hatta Osmanlı Raziyya Bedir Savaşı'ndan geri kalmasını bile kullandılar. Sen münafıhtın. ondan dolayı Bedir Savaşı'na katılmadın dediler. Oysa o peygamberimizin hasta olan kızına bakmakla mücbur oldun. Rızvan bir hatıra katılmamasını kullandılar. Yani Rızvan bir hatıra katılmaması Osmanlı Raziyya suçu mudur? Değildir. Zaten kendi Rızvan bir azı onun için yapılmıştır. Yani kendisi mektelerden gelen dönmeyince geç kalınca Aleyhisselatü Vesselam Osmanlı'nın intikamı için insanlardan bir hatandı. Bak burada ne anlatmak istiyorum? Şu fitne yapacak olan insan geçmişe dönük kendine olan iyiliği bile fitne olarak, fitne yapabilir Yani Fitne olmaksan yani kullanabilir. Sual Aleyhisselatü Vesselam orada Abdullah diye bir sade öldür e, öldür mü sevdi? şey öldürseydi yeleklerde sen zaten münafık sen münafıklarla savuruyorsun Aleyhisselatü Vesselam, senin Getirdiğin adamı bile öldürdü. Sen Peygamber'e de karşı çıktın zaten. Ee, ama affedin de en azından bu hönü kesilmiş oldu. Daha sonra gittikten sonra ama bu sefer şöyle dedi, İçinizden biri yok muydu? Kalkıp onu öldürsün. Yani tamam ben affettim ama siz öldürseydin dedi. E Allah'ın Resulü dedi, bize de bir işaret verseydin ya. Dedi, peygamber'e hain göz yakışmaz. Bak aynı olayda Peygamberimiz 3-4 defa olması gerekeni düşünelim çıkmış oluyor. Bazen muhakkak, bazen siyaset, bazen delillerin çakışması, bazen zaruretlerin çakışması, bazen zararların çakışması yönetici olan insanlara farklı kararlar alma gibi şeyler yaptırabilir. Doğru mu? Ve burada genelde kalbinden hastalık olan insanlar ortaya çıkar. Örnek Zülh Örnek zul Huvveti var. dedi ya Muhammed dedi, adaletli ol Muhammed dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam normalde bize öğrettiği kadarıyla dinini değiştiren mesela bir insan Peygamber'in adaletinde şüphe ederse Müslüman olabilir mi? Olamaz. E, peygamber'in bize öğrettiğine göre bizim bu adamı e, öldürmemiz gerekmedi mi? Membette dediğine bu faktörün dinini değiştireni öldürün diyende Aleyhisselatü Vesselam'dan muhallidi bahsetti. Peki niye Peygamber Aleyhisselatü bu adamı öldürmedi? Bak gene o dışına çıktı Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü Hüren savaşı yapılmış, İnsanlar daha bugün İslam dinine girmiş. Şimdi düşünün, biz bir kabiliyetlerdi kabile tam İslam'ı kabul edecek, bizimle beraber savaşa çıkan bir adamı onları gözünün önünde öldürdük. Şimdi adam demeyecek ki, Bunlar kendi yanlarında, kendileriyle beraber savaşa çıkan insanları öldürmekten imtina etmiyorken, biz yabancıyız, daha yeni Müslüman olmuşuz. Bunlar bizi hayda hayda öldürürler. Düşünmez mi insan bunu? Düşünür. Asıl olan insanları İslam'a mı getirmekte, İslam'dan soğutmak mıdır? zaman çekmektir. Bu illetten dolayı Aleyhisselatü Vesselam dedi ki karışmayın ona ta ki insanlar Muhammed Ashabını öldürüyor demesinler diye. Ama bak burada Aleyhisselatü Vesselam bize çok önemli bir şey de öğretti. Siyaseten bazen yapılması gereken bir şey yapmayabilirsiniz. Fakat geriden gelenlere onun hikmetini açıklamanız lazım ki Sizden sonrakiler onun siyaset olduğunu bilsinler, onun asıl olduğu zamanına kabul Ne dedi Alemsatü Vesselam? Yaqi'u ahadukum, salatahu 'inda salatilu, vasiyamahu 'inda siyamilu. Yıqra'unu Qur'an'a, vla yijawzu hnajarahu. Doğru mu? Yemrukun e milletini, kema yemrukus tehmu minarlamiyen. Yani onlara ben, bunlara karışmadık, zannetmeyin bunlar iyi olduğundan dolayı. Hani bunun bir illeti var. Fakat bildim, bu adamlar pisler. Vakıfları bunlardır, bunlardan haberdar olun diye Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlara haber vermiş oldu. Aynısını Ayşe annemizin kıssasında da görüyoruz değil mi? Yani olağının dışına çıktı, sakın Müslümanlar zannetmesin bu iyi bir adamdır, hikmetini anlatıp Bu normalde kötü bir adamdır, pis bir adamdır, şerrinden korusmak için bunu yaptı. Bu hadis, yani fırsat olarak haricilerin çıkışına çıkışına haber verilmesine devlet ettiği gibi Müslümanlar için de önemli şeyler içeriyor beraberinde. Bir başta bu hadisten anlamamız gereken şey ne? E'de Muhammed sözü, adaletli orayı Muhammed sözü. Çokça namaz tutmak, çokça oruç tutmak. Yani her hassasiyet ve takva, İslam tarafından kabul edilmiş değildir. Her hassasiyet, her takva, her böyle ince eleme tıklılma, İslam tarafından kabul edilmiş değildir. Takva nedir normalde kardeşler? Takva insana hassas olmaktır. Takva, Allah'ın kuduklarına karşı hassasiyetin adıdır. Fakat bu her takva değildir. Yani bak bunlar zahir takvalı insanlar. Adam bakmış, aleyhissalatu vesselam ganimetleri e, dağıtırken olması gerektiği gibi davranmıyor. Adam bizi hayaletmiş, doğru Yani şimdi, e, bu bir hassasiyet gibi görünüyor ama İslam bu hassasiyeti kabul etmiyor. Hassasiyet, şer'i ölçüler ile ölçülendiğinde şerai davutlarla davutlandığında İslam o zaman ancak kabul eder. Ama böyle rastgele bir hassasiyet, insanın kendi nefsiyle ölçülerini belirleyeceği bir hassasiyet, İslam tarafından kabul edilmiş olan bir hassasiyet değildir. Tamam mı? Anlaşılıyor değil mi senin? İnşallah. O zaman dedi ki Aleyhisselatü Vesselam, haricilerden haber vermiştir. Şimdi makarat kitapları sahipleri, fıkhalarla ilgili kitap yazanlar, haricilerin ilk olarak ne zaman ortaya çıktıkları konusunda ihtilaf etmişler. Üç görüştük etmişler. Yani ilk defa hariciler ne zaman ortaya çıktı. Bir grup ilim adamı haricilerin ortaya çıkışını Zulhu-i Sira'ya da aradırıyorlar. Huneyn gülünde zulhu peygamberimize adaletli ol dediği anda haricilik fıkhası ortaya çıkmıştır diyorlar. Bu andır hariciliğin ortaya çıkması diyorlar. İkinci grup ise diyorlar ki haricilerin ortaya çıkışı Osman'ın katil edilmesiyle beraber hariciler ortaya çıkmıştır diyorlar. Bu ikinci görüş. Osman'ın katil edilmesiyle beraber hariciler ortaya çıkmıştır ee, diyorlar. Osman anh döneminde yaşanan olayları biliyor muyuz? Anlatmış mıydı? Anlatmış mıydı? Nerede? <gülüyor> Akide dersin ne anlatmıştım? Şöyle çok kısa olarak hani ne alakası var diye deyince sen hatırlıyor musun? Osman Ali olarak. Olayları da çok kısa geçmişti. Çok kısa geçmiş. Şimdi ya Bekir an dönemi var, Ömer radıyallahu an dönemi var. Doğru mu? Ömer radıyallahu an döneminden sonra İslam toprakları ciddi anlamda büyüdü. Ve genelde, buraya çok dikkat edin, genelde zaten devlet olan, bir medeniyet sahibi olan ve kendi medeniyetleriyle övü, övünen insanlar İslam'a getirir. Çinler gibi, işte Romalılar gibi, Çinler gibi, işte, İranlılar gibi mesela. Şimdi bu çok önemli bir mesele. Hani hiçbir medeniyeti ve kültürü olmayan bir toplumu etkilemek kolaydır. Hani onları alırsın, eğitirsin, etkilersin. Fakat bir toplum kendi medeniyetiyle övünüyorsa, yani mesela bizim e, Türkiyelilerin, bir türlü İslam'a gerçek İslam'a girememeleri gibi. Çünkü adam bir türlü kendi medeniyetinden cahiliyetinden kopamıyor, ki, onunla övünmekten İslamla övünmeye sıra gelmiyor yani zaten. Ne yapıyor İslam'a girmekten daha ziyade kendi medeniyetine İslamdan kalıplar bulmaya çalışıyor. Yani şimdi bir topluluk medeniyetiyle çok övünüyorsa bir medeniyeti varsa o topluluk İslam'a girmekten daha ziyade İslam'dan kendi medeniyetine deliller aramaya başlar. Ama bir toplumun geçmişi, medeniyeti, böyle çok kuvvetli değilse kendini yeni medeniyete teslim eder, al beni yetiştir, al beni eğitir, Ömer radıyallahu anh döneminde İslam ortakları hep böyle köklü, devlet kültürü olan yerlere yayıldı ve bu insanlar kendi kılır zoruyla İslam'a girer. Osman radıyallahu anh'ın dönemine geldiği zaman Osman radıyallahu anh o zaman farkı ne? bir, çok büyük bir coğrafyayı yönetmek zorundaydı birincisi çok büyük bir coğrafya. İkincisi bu coğrafyanın genelinde, bu coğrafyanın genelinde şey vardı. E, İslam'a zorla girmiş olan ve İslamla çok arası iyi olmayan, yani mecburiyetle İslam'a bağlı olan insanlar vardı. Üçüncüsü Osman Rabbı bu kendi yanındaki insanlarla arasında problem çıkmaya başlamıştı. Şimdi mesela diyelim senin harici düşmanların olabilir. Fakat senin kendi yanında duran çekicen kadroyla bir problemi yoksa. Onlar da aran çok iyi herkese kafa Ebubekir Raziyya Allah ve Selim döneminde olduğu gibi hiç kimse Ebubekir Raziyya Allah karşılaştığı kadar büyük bir fitneyle karşılaşmadı. Etbahın yüzde 90'ının üzerine doğmuş. Yani bundan daha büyük bir fitne olabilecek Kılıç çekmişler ve İslam topraklarının üzerine doğmuyor mu? Fakat yanındaki kadro sallam Allah olunca içeride problem olmayınca Allah'ın Azze bu fitneyi bertaraf Osman eder. Osmanlı Raziyya Allah Azze'nin zaman böyle değil. Sahabeler onlara rahatsız zaten. Yani sahabelerden bir kısmı onun akrabaya karşı olan sıra rahimdeki hassasiyetinden, ümmeye, oğullarına görev vermesinden, yani fazlaysa görev vermesinden, İslam toplumunda münkerlerin yayılmasından. Şimdi mesela diyelim başka toplumlar İslam'a girdikleri zaman onlar da İslam toplumuna etkiliyorlar. İslam toplumunun içinde münkerat var. Şimdi sahabe Allah Rasulü'nü görmüş. Allah Rasulü'nün dönemini görmüş. Doğal olarak dayanamıyorlar böyle şeylere, sıkıyor onları. hani. Enes'in çok önemli bir sözü var. Sahabenin tepkilerini anlamak için. Vallahi diyor bizim yanımızda insanı helat edecek şeyler sizin yanınızda kıl kadar değerli olur. Bu neyi anlatıyor bize? Enet bunu kime söylüyor? Bunu tabi'ine söylüyor. Yani sahabe döneminde bizim bu bu olay insanı helaka götürür dediğimiz şey sizin yanınızda kıl kadar değerli olur. Bu neyi söylüyor bize? Kimsenin tarihi tarih kitabını diyebilirsin. Osman radiyallahu anh döneminde bir müddet falan yok Osman'ın dönemi, asıl sahabe dönemi gibi bir dönem. Sana göre öyle ama Enes'e göre öyle değil ki. Ona göre sana göre çok kadar değerli olmayan şeyler, insanı helaka götürebilecek olan şeyler. Sahabenin de bir takım rahatsız onları var aynı zamanda. Ve Osman tabiat olarak sert bir adam değil. Kendini öldürmeye gelenlere bile cevap vermemiş. Yani sahabe bunlarla savaşalım mı Osman dediğinde, ben benim yüzümden Müslümanların arasında kan dökülmesini istemiyorum demiş. Şimdi, bu tabiatta, bu yumuşaklıkta, bu tevazu ve ahlakta olan bir insan e, bu büyük çetin zorlukları, fitneleri yönetebilir mi? Mümkün. E, buna Ömer lazım. Yani böyle bir zamana, böyle insanlara Ömer r.a. gibi birileri lazım. E, Allah r.a. demek ki böyle takdir etti. Onun için, Osmanlı r.a. döneminde bu olaylar yaşanınca bu İslam'a zorla gidenler, Yemen Yahudileri, İran Mecusileri vs. bunlar yavaş yavaş Sipne çıkarmaya başladı. Niye? Haç müslümanında bunlar haca geliyorlar. İnsanlar kendi aralarında konuşunca, işte zeybetin Yani Allah da öyle de bir şey boş yere yasaklamıyor yani. İnsanlar kendi aralarından meseleleri konuşunca, bunlar da o meseleleri alıp her biri de üzerine bir tane, iki tane koyup kendi önderkentlerine götürüyorlar. Doğal olarak hac zamanı başlayıp hac zamanı da sonra, mesela düşünün, diyelim ki üçüncü ayda hac bitti, dördüncü ayda İslam alemi çatkalanıyor. Osmanlı insanlara zulmediyor, i̇şte münkerlere karışmıyor, Ümeyye oğullarına görev verdiği, Peygamberin sahabesini sağa sola sürdü. Tabi birileri bunu dinçli olarak tanıyor insanların arasında. Ve son noktayı koyuyorlar. Son noktayı sahabe adına sahabe adına sağa sola mektuplar yazmaya başlıyorlar. Bunlar en çok kimi kullanıyorlar? Ayşe annenin. Peygamberin hanımı ya çünkü bir erkeğin sizi yardıma çağırmasıyla bir kadının sizi yardıma çağırması birbirinden çok farklıdır. Yani günümüzde de bir kadının bağırması ya bir erkeğin bağırması aynı mıdır? Kadına insan daha fazla adir. Ve yani bu kadın Peygamberimizin eşi diyor ki bize zulme diyorlar diye İslam aleminde bu tip mektuplar geliyor. Yani, Mısırda, bak hep sonradan İslam'a giren hepsi medeniyet. Bir kadın buraya. Mısırda, Basra'da, İranlılar vesaire oradan, Yemen'de, hani şey, Yemen biliyorsunuz, sebe medeniyeti Kur'an Kerim'de sebe dediğimiz kavim ki Yemenliler. Yemenliler, hepsi bunlar medeniyet olan insanlar. Bunlar hepsi toparlanıyorlar ve medeniye doğru baskına geliyorlar. Baskına gelme sebeplerini Osmanlı silaflarının hakkını vermiyor, Osmanlı silaflarından düşmesini istiyoruz diye. Tabii geliyorlar işte haber bunlarla konuşuyor, anlaşıyor, yapmayın, etmeyin vesaire diye. Bunlar tamam diyorlar, geri dönüyorlar falan gitmiyorlar. Gidip bir yerde bekliyorlar bir sabah namazı vaktinde Osmanlı diyaloğun evini ve camiyi kuşatma altına alıyorlar tabi Ebe kuşatma altına aldığınız zaman aslında resmen evet, hilafet düşüyor. Halife namaza gelemiyor. En son peyder pey Halife'nin yemeğini bile kesiyorlar. Yani i̇çeriye su ve içeriye şey bile gitmiyor. yemek bile gitmiyor. Şimdi sahabe geliyor. Ey Osman diyor bundan da savaşalım. Ey Osman bunları öldüren e, diye. Osman radıyallahu anh yok diyor. Tabi bu konu yani bu anlatacağım konu inşallah bir gün günü geldiğinde o dönemi tafsiratlı bir şekilde işlersek. Yani bazı sahabelerin de payı var, açıkçak tarihe baktığımız zaman. Yani bazı sahabelerin de bu işte payı var. Niye bu işte payı var derler? Çünkü haricilerle onların arasındaki konuşmalar. Mesela Osman'la bir an bir gün çıkıyor e, e, ayağıya. İçinizde talha var mı? diyor. İçinizde zübeyl var mı? diyor. Ne alaka? Yani orayı çevirenler tavha ile zübeyl orayı çevirmiş. Yok. İçinizde talha var mı? diyor. İçinizde zübeyl var mı? diyor. E, Mesela soruyor. Ondan sonra şey yapıyor işte, siz hatırlamıyor musunuz peygamber benimle ilgili şöyle dedi, şöyle dedi e, gibi. Demek ki Osman radıyallahu da onlardan bazılarının bu durumdan memnun olduğunu düşünüyor ki, direkt onlara hitap ediyor. Yani o kısım karışık bir kısım, hani fazlasıyla karışık bir kısım. Fakat normalde şöyle düşünün, mesela şimdi biri geldi diyelim, buranın etrafını çevirdi, bizi öldürmek istiyor. Yani sen diyelim bana diyorsun ki, ''Hocam bak bu adamlar bizi öldürecekler.'' Ee, hani müsaade et, biz bunlardan şey yapalım, Düllere savaşalım, suları geri gönderelim. Ben sana yok diyebilirim, ben iyi bir şey düşünebilirim. Hani benim kanım ülmesin, kanma sebebiyet vermesin diyebilirim. Ama sen böyle düşünüyormusun yani. adam yani? Sonuçta o adam iyi bir şey yapmış. Osman güzel bir söz söylemiş ama oradaki da haberin takılması gereken tavır bu olmamalıydı. Yani şey şey dediler. Osman Hazırla ama en son evinin içerisine girip Kur'an okurken Osman Hazırla şey dediler. İşte bu topluluğun içerisindeki çoğunluk daha sonra hariciler. Nereden biliyoruz bunu? Şuradan biliyoruz. Muaviye radiyallahu anh Ali radiyallahu anh savaştığı zaman Ali radiyallahu anh tam savaşı yenecekken Şam endinini yenecekken dediler ki savaşı durdur Allah'ın kitabına muhakeme olalım. Ali radiyallahu anh savaşı büyük yani savaş, bak. Şunu hiç unutmayın. Şurası çok önemli bir konu. Sen savaşacaksın. Beni öldüreceksin. İslam hilafetine karşı ayaklanacaksın. Ondan sonra tam yedildiğini anladığın zaman da geleceksin diye kıyken mahkeme olalım. E olur mu böyle bir şey ya? Mahkeme başta yapılır. İş bittikten sonra mahkeme yapılır Ali radiyallahu da zaten ortadan bir kötülüğü kaldıracağız diyor. Kabul etmiyorum. İşte o sırada Ali Allah'ın anh'ın grubundan birileri gelip diyorlar ki sen nasıl Allah'ın kitabına Mahkeme olmaya çağrıldığın halde Allah'ın kitabına mahkeme olmuyorsun. Ya Allah'ın kitabına mahkeme olursun ya da Osman'ı öldürdüğümüz gibi seni öldürürüz diyor. Şimdi anlaşıldı. Yani o Ali radiyallahu anh'ın bulunan insanların çoğunluğu hariciler, ortaya çıkacak olanlar, Osman radiyallahu anh'ın katlinde de bulunan insanlar. Ondan dolayı İslam alimlerinden bir grup diyor ki, burayı anlatabildim inşallah. Değil. İslam alimlerinden bir grup diyor ki ilk defa Meşru halifeye karşı ihtilal, askeri darbe ee, diyelim. yapanlar haricilerdir. Ondan dolayı haricilerin çıkışı da bir fırtık olarak da şeye sayanır. Osmanlı radıyallahu Han döneminde yaşanan fikneye sayanır demişler. Bu üçüncü görüş oldu. İkinci görüş. Bir, Zurghüveysen'in peygambere adaletli ol demesini, haricilerin çıkışı kabul etmişler. İki, Osmanlı radıyallahu Han dönemini haricilerin çıkışı kabul etmişler. Üç ve en önemlisi, Hakem olayı halicilerin ortaya çıkış sebebidir demişler. Hakem olayı haricilerin ortaya çıkış sebebidir demişler. Kim Hakem olayı nedir? Şimdi onu anlatalım inşallah. Bu daha iyi mesela anlaşıyorsun. Hatta isterseniz biraz araya tarih bilgileri atayayım mı? Mesela daha iyi anlaşılması için. Hariciler nereden geliyor, hangi araya doğusuna katıldılar? bunu bilmesek, oraya o işini bilmediğimiz bir adamın ayaklanışını bilmemiz mümkündür. Osmanlı'da diyallah vaaz kabul edelim. Şey dedik. Hariciler Batlılar, Mısırlılar, Küfeciler bu şirdime bu Bunlar da geri çekildiler. Her biri kendi memleketlerine gidiyor. Tamam. İslam kaldı, başsız kaldı. Kim halifet seçildi bu arada? Ali radıyallahu anh Müslümanları halifet seçti. Zaten Ömer bıraktığı şurada en son kimin arasında kalmıştı hilafet? Osman'da Ali numarasında kalmıştı. Talha kimi seçmişti? Osman radıyallahu anh seçmişti. Doğal olarak ne burada? Ondan sonraki hakta zaten Ali Radıyallahu anh'ın da ümmet ondan razıdır. Ümmet ona biat etti. Burada sorun var mı? Burada sorun yok. Ümmet Ali Radıyallahu anh'a biat edince bir problem var. Osman Radıyallahu anh'ın akrabası olan ve hatta Ömer Radıyallahu anh döneminden Şam topraklarına atanmış olan Muaviye ibni Ebi Süfiyat radiyallahu o da Ümmeli oğullarından Osman Radıyallahu anh'ın atrabası dedi ki Ali Radıyallahu anh'a ilk olaraktan Osman'ın katillerini getireceksin ve Osman'ın katillerine hak uygulayacaksın. Dedi. Ali radiyallahu anh ne dedi? Hayır demedi kesinlikle. Dedi ki ben önce İslam toplumundaki bu kargaşayı yatıştıracağım. Bu gelenlere bir bakacağım. Bunların derdi nedir? Hani Ne problem var ki İslam toplumunda beni ayaklandı? Şimdi bak bu bir yöneticiliği örneğidir. Nasıl? Bir yerde bir sorun var. Tamam Sorun çıktı. Sorun çıktı. İslam ümmetine zarar verdi, sonra geri döndü. Tamam, bitti. Bu yöneticilik midir? Bu sorunun çıkış sebebi nedir? Biz bunu bulalım, ortadan kaldıralım ki yarın öbür gün bu sebep ortadaysa bu adamlar yine çıkacaklar ortaya. Aynı şekilde Ali <gülüyor> radıyallahu bunu düşünüyor. Yani siyaset düşünüyor. Onlar yok dediler. Sen zaten dikkat edin. Sen dediler Osman'ın katlinde pay sahibisin. Sen zaten Osman'ın katilinde pay sahibisin. Ondan dolayı Osmanlı'nın katillerini meydana getirmek istemiyorsun. Hani getirmen işin ucu sana da dokunacak. Ondan dolayı bunu yapıyorsun. Ali radiyallahu anh da, yani tabiri caizse onlara bunu dileyen Allah sizi bildiği gibi yapsın. Osman'ı koruyan benim de Yani Her gün ona gidip bak bize izin ver. Çocuklarını kapının önüne diken de Ali radiyallahu anh da şeyi koruyun diye. Osman radiyallahu anh'ını koruyun diye. Fakat ee, bekleyin, durum bir yatışsın, ondan sonra mahkeme yapalım diye. Yok dediler kesinlikle, tabii yok demek biat da etmiyoruz dediler. Şimdi biat etmeyince, doğal olarak İslam topraklarında, İslam valisinin atadığı yerde bir tane ne var? Bir tane başka bir baş var. Orada duruyor. Ali, Ali tam bunlarla uğraşırken bu sefer kim çıktı ortaya? Tavha, Zübey, Aişe radıyallahu anhum bu Muaviye de katılmıyorlar. Radıyallahu an, Ali radıyallahu anh'ın da de yanında dediler. Mekke'ye gittiler. Mekke'de başladılar bu konuyu konuşmaya. Osman, neden dolayı Ali'nin katillerini ortaya getirmiyor. Şimdi zaten yani burası çok ilginç bir konu, hani tarih çok ilginç bu kısmı. Şimdi Hz. Ali'ye karşı çıkan Muaviye ne istiyor? Osman'ın katillerini, kendisi halife olduğunda peki Osman'ın katillerini öldürdü mü? Tavha ve Zübeys ne istiyor? Osman'ın katillerini. Osmanlı katilleri sizin gözünüzün önünde gelip Osmanlı radıyallahu anh öldürdüler zaten. Hatta Osmanlı radıyallahu onlara değil, size hitap ediyordu sürekli. E, konuşurken size bir şeyler söylüyordu. Yani bu kısmı anlamak gerçekten mümkün değil. Onun için zaten bizim en inancımız nedir? Bunlar sahabeler kata yapabilirler. Hani bu kataları onları dinden etmez ama katadır. Bu kesindir. İştiaz katası da olsa katadır. Fakat Ali radıyallahu anh meşgul imamdır ve ona karşı ayaklananların hatalı olduğu kesindir. Çünkü meşhur İmam e, Halil Vakasıl. Bunlar Mekke'ye geldiler. Bunlar da e, Şam'da duruyordu. Halil Şam'a tefer düzenlemesi lazım. Yalnız dedi ki şimdi bunlar bizim yanı başımızdadır. Hani biz önce bir bunlarla sorunumuzu halledelim, oturalım, bunlarla konuşalım diye. Bunlar da o sırada Batra'ya doğru gitmişler. Yani yer değiştirmişler. Salta e, Zübeyir Ayşe annemiz, Ali radiyallahu anh bunlarla konuşmaya gittiğinde konuyu konuşacakları zaman kendi aralarında anlaştılar. Bu savaşın adı ne savaşı olacak normalde? Cemel savaşı. Niye? Ayşe annemizin devletinin etrafında döndüğünden dolayı Cemel savaşı dedim. Şimdi Ali radiyallahu anh bunlarla konuştuğu zaman buraya çok dikkat edin Sıssım savaşında, şey Cemel savaşında Abdullah ibn Sebe'nin tarihte şöyle bir konuşması var. Abdullah ibn Sebe o gece dedi ki, eğer Ali bunlarla anlaşırsa bu bizim sorunumuz olur. Şimdi bak, bu, bu, buraya çok dikkat edelim. Osmanlı kalp o zaman şu anda kimin yanında savaşa gelmişler? ali radiyallahu anh'ın yanında. Şimdi meşru halife ya, o kılıcını çekti birilerinin üzerine gidince, Osman radiyallahu anh'ın kalp edilenler toplantılar, gelip onun ordusuna katıldılar katılış buradan başlıyor. Cemel savaşında bunlar anlaştı. Herkes sabah kapacak evlerine giderek bir gece bir vakfına Ali radıyallahu Allah'ın tarafından birileri o tarafa saldırmış. Onlardan birileri de onların intikamını almak için bu tarafa saldırmış. Doğal olarak da savaş başlıyor. Bunu yapanlar kimler? Osman radıyallahu anh'ı katleden ve Ali radıyallahu anh'ın tarafından bulunan insanlar. Bunlar için işte şeyler. Hariciler. Neyse o savaş oldu bitti. Maalesef Müslümanlardan çok ciddi Sahabenin teşkillerinden çok fazla insan şehit oldu. Bunların başından Salha ile Zübet geliyor. Ayşe annemiz yaptığının ne kadar hatalı olduğunu orada anladı. Sebep olduğu hatayı fark etti ve geri şerdedin. Geri e, İslam yurdunun mescidine döndü, devletinin mescidine döndü. Şimdi şimdi Ali'nin R. bu sefer kimin üstüne gidecek? Şam üstüne gidecek. Yani Muhaviye R. ve yanındakilerin üzerine gidecek. Oraya gittiği zaman savaş başladı. Ciddi bir savaş var. Tabi Ali radıyallahu anh'ın şeyi perişan ettiler. Şam ordusunu perişan etler yani. Tam ordu yenilecek. Artık kararlarına düşecek ordunun. Ama az bir fikir atıyor ortaya. Dedi ki Allah'ın kitabına muhakeme olan Tabi tarihten meşhur anlatılıyor. Ne kadar doğrudur bilmiyoruz. Mahkeme talep ettikleri kesindir. Fakat Kur'an yapraklarının mızrakları, uyduna katıp hani şey hakkıları sahabeyi Allah'ın kitabına, Allah'ın kitabına dedikleri onu Allah bilir burasını ama mahkeme talep ettikleri kesiniz. Ali radıyallahu <gülüyor> An kesin bir dille mahkeme yapmayacağını söyledi. Kesin bir dille. Niye? Dikkat edin. Meşhur halifeye karşı ayaklandınız. Başka insanlara ayaklandırdınız. Kılıç çekip benim karşıma gelmiyorsunuz. Bu kadar insanı öldürdünüz yenileceğinizi anladığınızda yani Allah'ın sizin üzerinizdeki gücünü tam tehdit edeceğiniz zaman bu sefer de hadi mahkeme e, olalım demeye başladınız diye kesinlikle ben böyle bir şey kabul etmem ee, dedi. Ve hatır, bu mesela bizim da çok oluyor. Böyle bu tip olaylar. Yani mesela diyelim bir grup e, Müslümanlardan ayrılıyor. E, o Müslümanları bölmek için, Müslümanları dağıtabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yani emellerine ulaşsalar, ortada iki tane Müslüman kalmayacak. Herkes param parçalara. Ne zaman ki diyelim emellerine ulaşamazlar, Allah Azze ve Celle o fitneyi kaderen takdir etmedi, o fitne yaşanmadı, fitne ellerinden kaldı, ehadi mahkeme olalım. Ve o öylesi. Şey. Yani sen istediğin olmuş olsaydı karşı tarafı perişan edeceksin. E zaten maksat, gündemde alabilmek için vesaire ehadi mahkeme olalım falan. Öyle şey olmaz. Mahkeme en başta olur. Yani en başta gelirsin, dersin ortak bir tane hakem bu, Muaviye radıyallahu anh'ın yapması gereken buydu. Bir mahkeme yapsın, ben senden davacıyım halife de olsam. Ben senden davacıyım demesi lazımdır. Fakat ve itaaten el er çekmeden bunu yapması lazım Mesele orada. Sen itaaten el er çektikten sonra zaten az mahkeme olsan ne olacak? Bir defa itaatten el er çekmişsin. Vesaire. Ali radiyallahu anh bunu kabul etmediği zaman işte hariciler gelip Ali radiyallahu anh'ın karşısına dikildiler. Dedi ki ey Ali ya Allah'ın kitabına mahkeme olursun ya da Osman'ı öldürdüğümüz gibi seni öldürürüz. Şimdi çıktı Osman'ın katilleri nasıl Ali radiyallahu anh'ın ordusundan girdiler. Ali radıyallahu anh mecbur kaldı, mahkeme şeyini kabul etti, mahkeme talebeni kabul etti. Çünkü niye mecbur kaldı, dikkat edin, bunların sayısını bilmiyor. Ordunun içinde ne kadardır bir kemiğeci oluşturduklarından haberler. Şimdi mesela 10 bin kişilik orduda bilsen 100 tane adam problemdir, anında problemi çözersin. Ama şimdi sen bilmiyorsun kaç kişi bunları görüşünde, savaş esnasında bunu tahkis etmen mümkün değil. Bir de sahabet neye alışmış kardeşler? Bu sahabenin belki en çok ayaklarına kaydıran, onlara zarar veren şey maalesef niy niyetleri Onlar peygamber döneminde böyle siyaset, politika, birbirinin arkasından iş çevirme, buna alışmadıkları için çok fazla bu tip şeylerin üzerinden düşmemişler artıksası. Kendi orduların içinde bu tip problemler yaşanmış. yaşanmıştır. yalan hakem olayına razı oldu. Hakem olayıyla alakalı tarihte de anlatılan iki tane kısa var. Hakem olayı nedir? dediğimizde, kısa bir meşhur olarak anlatılan kısa. Ee, Ali anh, Ebu el Eşhari'yi seçti. Muaviye anh, Amr ibn-i As'ı seçti. Bunlar bir araya toplandılar. İkisi, iki elçi birbirine dedi ki, ben de Ali az vereceğim Sen de Muaviye Az'det hilafetten. Ondan sonra Müslümanlar kendilerine başka ikisinin dışında bir bahis etsinler. Tamam dediler, anlaştılar. Önce Ebu Musa'la Eşhari çıktı. Dedi ki ben işte yüzüğümü çıkardığım gibi, bir rivayette gömleğimi çıkardığım gibi, bunu çıkardığım gibi Ali'yi hilafetten azlediyorum dedi. Şimdi, artık Ali galife dedi, Müslümanlar başlasın. Sonra Amr-i çıktı, ben dedi ki ki yüzüğümü çıkardığım şey, şeyi kabul ediyorum dedi, Ebu Musa el-Eşhari'nin dediği gibi onun Ali'yi azletmesini kabul ediyor. Ben de yüzüğümü çıkardığım gibi e, estağfurullah, ben de bu yüzüğümü parmağıma taktığım gibi Amr-i Dil As'ı şey, Muaviya'nın İslam ünfetine Kalifet tayin ediyoruz." dedi. Bu birinci mesele. Tahkim olayla alakalı anlatılan birinci kısa var. Yalnız bu kısa alakalı 3-4 tane problem var. Ve Allahu Alem. Allahu Alem. E, Râcik olan da böyle bir olayın yaşanmamış olması. Yani her ne kadar tarih kitaplarında en çok bu anlatılsa da Râcik olan bunun yaşanmamış olması. Niye? Birkaç sebepten dolayı. Bir, bu kıssayı kim rivayet etmiş bize? Ebu Mihnef. Ebu Mihnef bu kıtlaya rivayet edilmiş. Ebu Musinez kimdir? Tarih kitaplarında o döneme dair, fitne dönemine dair yaklaşık 550 tane rivayeti olan, 550 olay anlatan ve anlatmış olduğu olaylar arasında e, bu ravi olarak da bütün hadis imamlarının yanında kezzap ve veda olan bir şeydir. Bir ravi'dir. Yani yalancı, sözüne güvenilmeyen, aşırı şi'yi, yani şi'ye şialıkta vuru etmiş olan bir adamdır. Böyle bir ravi'nin yani böyle bir rivayet etmiş olduğu kısalar iki sebepten dolayı kabul edilmez. Bir, otorite olan hadis imamlarının hepsi bu adamı şey kabul etmiştir. E, uydurmacı, yalancı kabul etmiştir. Hemen şunu söyleyebilirsiniz. İyi de buna bunu söyleyenler hepsi sünnet alimleri. Yani sonrasında ehl-i sünnet alimleri bunun hasmıdır. Başka, ikincisi insanın taraftar olduğu bir konudaki rivayeti zaten kabul edilmez. Yani o adam şia olduğundan dolayı Normal insaf ve adalet bir insanın mutaatlıp olduğu bir konuda yapmış olduğu rivayeti kabul etmemeye göredir. Doğru mu? Çünkü taraf gelik yapabilir aynı zamanda. Ondan dolayı bu rivayet kabul edilmemelidir. Ve şunu söyleyelim, tarih kitaplarına baktığımız zaman mesela Şia'nın bu konuda çok ciddi bir oyunu var. Bunu anlatacağım inşallah. Zat-ı hilali anladıkça, Ravaziler Ehli Sünnet'in kaynaklarından kendilerini destekleyen şeyler getirirler rivayetler getirirler. Mesela Pakşar İmam Taberi'nin tarihi senin önüne alır. Bu Taberi tarihi. Bak ne yazıyor burada? Sizin kendi tarih kitabınızda işte, ehl-i sünnetin âliyyine olan rivayetler yazıyor. Fakat burada iki tane meseleyi bilmemiz lazım. Bir, tarih kitabı hadis kitabı değildir. Yani tarihçiler herhangi bir tarih meselesini bize nak onun senedini takdim etmemişlerdir. Sadece vakayla ilgili anlatılanları oraya yazmışlardır. Doğru mu? Hatta mesela İmam Taberi, tarih kitabının girişinde diyor ki ben sana tarihle ilgili anlatılanların hepsini toparladım. Bunları teftiş etmek senin üzerinde düşer. Bunları teftiş etmek senin üzerinde düşer. Açıkça sen bunları ne anlıyorsun? Yani ben bunları buraya alırken doğru mudur yalan mıdır bununla ilgilenmedim. Tarihle alakalı anlatılan veya yazılan ne varsa hepsini buraya yazdım. Olması gereken de bu bir tarih kitabı. Doğru mu? Ama teftiş etmek, sahatini araştırmak, sen üzerinden bahçettir. Tamam E Ebu Hikmet de bu râvilerden bir tanesi özel. İki, burada şöyle bir şey var, e durum var. Mantığa aitleri bu olay. Niye mantığa aitleri? Nasıl Ebu Musa el-Eşhari, eğer Ali an, anh, hilafetten azledilmeyi kabul edecek olsaydı. Ne diye savaştı o zaman? O kadar kan döktü. O kadar kan döktü. İki zaten garip konumda. Şimdi bak, buraya dikkat edin. Yani bir adam zaten kendini hilafetten dedik ve hakkından vazgeçecekse niye savaşsın ki o mesele için? Doğru mu? Bu birisi. İki, adam yenil, bekleyebilirsin savaş kötü gittiği mecbur kaldı. Ali radıyallahu anh yenilmemiş ki karşı taraf mecbur kalmış. Gelip canları için bağışlanma istemeye gelmişler dolayı aslında. Ama şey, Ali, Ebu Musa el-Aşari vazgeçiyor şeyden ee, ve Ebu Musa el-Aşari dikkat edin. Hem halifelerin hepsinin varik olarak kullandığı ve peygamberimizin Muaz'la beraber Yemen'e gönderdiklerinden bir tanesidir. E, Peygamber onu Muaz'la beraber Yemen'e göndermiş ve sahabeler de onu varik olarak şeylerden kullanmışlar, eyaletlerden, vilayetlerden kullanmışlar. Şimdi Allah Resulü'nün ve sahabesi sah halifelerin siyasetine ve fıkkana güvendiği bir adam sizce üç yaşında bir çocuğun yapmayacağı böyle bir şey yapabilir mi? Mümkün mü şey? Ve haklı? Ya yani taraf canlı kurtarmak için eman dilemeye gelmiş. Ancak aklında problem olan bir insan böyle bir şey e, yapar bilir. Onun için ikinci yönden bu bu şekli nere? Hani bu kutsanın yaşanmış olması neredeyse mümkün e, değildir. <gülüyor> i̇kinci olaraktan anlatılan ise tahkim olayıyla alakalı. mesele şudur: O taraf Alil adı yandı hakem olayına zorladığında. Ali radıyallahu anh'a mecburiyetten dolayı bunu kabul ettiğinde iki taraf bir araya gelmiştir. Savaşı durdurmak üzere savaşı durdurmak üzere kendi aralarında anlaşmışlardır. Ve ondan sonra da e, Elif, Ali radıyallahu anh'ın hukukere, radıyallahu anh'ın şama dönmüştür. Ve bu mesele de böyle kalmıştır. Tabi Ali radıyallahu bunu niye böyle yapmak zorunda kaldı? Çünkü kendi içinden güvenemediği ve her an Osman Rabb ala'nın katlettikleri gibi kendini de kat etme ihtimali olan insanlar bulunduğundan dolayı. Ali Rabb ala bunu kabul etti. de taraflar geri kendi yerlerine çekildi. Allah'ın doğrusu bilir. Fakat şey, hem rivayet yönden hem de akla uygun olması bakımından bu ikinci anlattığımız tahkim hadisesi birincisinden nispetle çok daha şey çok daha sahisi gibi görünüyor. Anlaşılıyor değil mi? Ama bak, hala farkındasınız değil. Bu adamlar hala kimin ordusunda? Hariciler, havaliç şu an anlattığımız adamlar, hala Ali radıyallahu anh'ın ordusunda kalmaya devam ediyoruz. Devam edeyim mi yoksa burada durayım mı? Devam eder mi? Problem mı? Tamam. Buraya kadar sorusu olan var mıdır? Dur. çıkın, görelim ne apostle en son nokta metin yazılması tamam. Bunun abdul'ün ise de sözünü söylemiş. Bu kişinin yazdığı da dedik. Kesinlikle de var. Tarih takar mıyorsa. Şöyle Abdullah İbn Sebe bizzat eliyle yazılmıştır demiyoruz. Abdullah İbn Sebe aracılığıyla yazılmıştır. Mektupları kimin yazdığı belli zaten. Yani kimin kaleminden çıktı mektuplar belli Çünkü Abdullah İbn Sebe ve alakalı, bunu inşallah anlatacağım zaten Şia meselesini anlatırken burada değil. Çünkü bu konuların atıl yeri Şia'nın meselesi. Hatta isterseniz Şia meselesini anlatırken Osman'ın dönemindeki olaylardan tavsilatı bir şekilde alıp anlatabiliriz. Yani hani daha iyi mesele anlaşılsın diye tarihçilerin, bakış açılarını vesaire anlatabiliriz. Hatırsız haricilerle alakalı mesele yaşandığı zaman şey, bu fitneyle alakalı mesele yaşandığı zaman Abdullah ibn Sebe sürekli bir figür olarak var. Yani sürekli ortaya çıkan bir figür Abdullah ibn Sebe. Mesela nasıl Medine'ye gelenlerin arasında var. Medine'den sonra Sıfında var. Cemel hadisesinde var. Ali radıyallahu an savaşı işte öyle kalıp geri döndüğünde bir grup insanla beraber Sebe'iye dediğimiz bir taşıkça e çıkıyor bu sefer ortaya. İşte Ali ilahdır. Orada yine bakıyoruz Abdullah ibn Sebe'nin var. Mesela. Tavghan ordusuna adam göndersen eğer bu sırfı gerçekleşirse Bak Abdullah ibn Sebe'nin mantığı şu, bu tahkim olayında o söylediği sözü söyledim ya, tamamı şöyle diyor ki Abdullah ibn Sebe'nin bunlar bu sırfı yaparsa Osman'ın katillerini bulmak adına bunu yapacaklar ve eğer bu gerçekleşirse bizim sonumuz olur çünkü bizi muhakeme edip öldürecekler. Yani adam meseleyi biliyor, hani Osman radiyatahının katıldığı en son o çıkacak. Bunu adı gibi biliyor bütünler. Abdullah bir sebektir Yemen ya En son olarak da kendisine gelip dayanacak mesela. Onun için fitnenin hemen her yerini kaldırdığımızda Abdullah bir sebev var ve bir özelliği var. Sabit bir yerde durmuyor. Sürekli yer değiştiriyor. Yani Mısra'ya gidiyor, Yemen'e gidiyor, İran'a gidiyor, Batraya geliyor, Kufeye gidiyor, Medine'de görüyorsun. Haç mevsiminde Mekke'ye gelmiş. Sürekli sağa sola gidiyor. Yaptığı da bir şey yok ha. Oturup oluşuyor sadece. Yani mettende Haç mevsiminde diyelim insanlar dinlenmek için bir yere oturmuşlar. Abdullah Bey'in sebebi orada oturuyor. Ah, işte insanlar böyle böyle şeyler söylüyorlar. Ne kadar kötü bu insanlar falan. İslam devletinden karşı şey yapıyorlar. Aliye karşı, bir yerde muaviyeye karşı falan. Sadece gündem oluşturmak peşinde adam. Yani insanların kafasında bir gündem oluşturmak peşinde. Ama bizzat mektubu Abdullah Bey'in sebebi kendi el er yazısıyla mı yazmıştır? Işte? Allah mualem. Dediğim gibi ama bu saydığımız sebepler <gülüyor> ve özellikle Sultan On Mayıs'ını ve bu söndü. Söylemesi hmm. onun ana figür olduğunu, yani sonunda işin onun başına patlayacağını çok net bir şekilde gösteriyor. Haricilerin Hazreti Ali'nin koltusuna yer bir şey olabilir mi? Mesela o yöre diyorlar, o, o iddiası. Yani Osman Radyalı'nın katillerine bulacaksınız, yani, onları korkunmuş olabilirim. olabilir mi? Olabilir. Tabi tabi tabi. Şimdi bir de bu haricilerle alakalı mesela bu, e, işte Suğuk'ta bir tane şey var. Bu e, Sırka tarihiyle ilgilenen bir ilim adamımız var. Onun bir şey var, e, tespiti var. Yani benim hoşuma da gittiğim e, haricileri iki kısma ayırıyor. Yani haricileri genel itibariyle iki kısma. Birinci dönem haricileri, ikinci dönem haricileri diye iki kısma ayırıyor. Birinci dönem haricilerinde genel itibariyle böyle işte cahal, bedemili, dini anlamama, şeye gelme, galeyna gelme vardır daha fazla. Yani hep kullanılmışlar öyle söyleyeyim. Ama ikinci dönem kardeşleriyle ilgili baktığımızda biraz öyle değil. Yani biraz için için kabilecilik giriyor, biraz işin içine siyaset giriyor, biraz işin içerisine koreşten yönetimi amaçlı gibi Bundan sonrası. Ama bir anda, da şeye düşman, koreşe düşman olan bir kabile, hilafet onlara geçince oradan gelen bir düşmanlık var zaten işlerinde. Bedevilik giriyor için içine. Hani bedeviler yapmaya rahat yaşamaya kuralsız yaşamaya alışmışlar. Mesela birileri bunları harekete geçiriyor ki. Şimdi İslam devleti oldu mu, kayda kural var. Mesela Peygamber vefat ettiğinde ilk kim döndüğünde Dinden Bedeviler döndü. Doğru mu? Yani e, devlet olursa, her Mesela şöyle bilmemişsin, ne alakası var? Hariciler daha tek. Niye Bedeviler harcileri alaklandırsın? Yani hariciler gelse milleti perişan edecekler. Mesele o değil. Düzen, dillik oldu mu, herkes kurallara uymak zorunda. Fakat bir yerde fitne oldu mu, düzen, dillik olmaz mı? Kural yoksa ki. Dilyen dilediği yerde, dilediği işi yapabiliyor e Onun için mesela şey insanlar e, böyle düzene gelmeyen, e, fıkratı temiz olmayan insanlar sürekli karşılık isterler. Mesela bu şu an günümüzde de böyle. Bazı insanlara dikkat edin Müslümanların düzenli olmasını istemiyorlar. Ve sürekli düzene laf söylüyorlar. Yani Mesela belli bir dönem Müslümanlar bir değil, Müslümanların arasında düzen yok, Müslümanlar cemaat olmuyorlar, Müslümanların başında bir adam yok diyenler, bu gerçekleştikten sonra en çok düzene itaata edebe, en çok saldıran adamlar da bunlar. Doğru mu? Böyle olmaz. İşte bu ne? Falan. İşte bu kadar da değil. İşte biz robot muyuz, İşte Müslümanlar asker midir falan? Ne yani, Siz değil miydiniz böyle diye? Çünkü düzen olduğu zaman, mesela ben örnek veriyorum çok dağınık bir adam. Şura çok dağınık, Allah bulak bir şey. Ben sizin düzenli olmanızı istemem. Çünkü siz düzenli olduğunuzda benim dağınıklığımın göze bakmaya başlarsınız. Fakat siz de dağınık olursanız, benim dağınıklığım göze bakmaz. Doğru mu? Şimdi dışarıdan biri içeri girdiğinde bakarsanız, çok düzenli bir şekilde oturuyorsunuz. Ben ise böyle çok perişan ve çok dağınık bir şekilde. İlk adamın gözüne çatılacak şey ne? Benim dağınıklığım. Fakat bütün oda dağınık olursa, adamın gözüne benim dağınıklığım gelmez. E, hiçbir şey yapmayan, sadece konuşan adam, Müslümanların bir şey yapmasını istemez hiç kimsenin bir şey yapmadığı yerde onun bir şey yapmadığı göze bakmak. Ama insanlar herkes bir işin ucundan tuttuğunda Müslümanlar bir düzene girmeye başladığında düzensiz adamlar göze bakıyor. Millet soruyor sen ne yapıyorsun? Senin işin ne? neyle uğraşıyorsun sen demeye başlayınca buna rahatsız oluyorlar. Ve ikinci dönem haricilerinde Bedevilerin çok ciddi etkisi var. Bedeviler istiyorlar ki İslam toplumunda düzen nizam olmasın, kimse onlardan zekat almasın, İslam toplumun sürekli savaşsın. Onlar da baksalar Güç kimde? Onun yanına gidip ganimet altınları geri kimde? Ee, mesela bedevilerin dediği bu. Ama biniciler hem haricilerine gelince tamamen yani Kur'an ayetleri okunarak etkilenmişler. Yani Abdullah bin Seb mesela hüküm Allah'ındır" demiş. Mesela bunlar da çok şiddetli aşırılık var adamlar da "Üküm Allah'ındır" demişler. Mesela ayaklanmışlar. Yani biniciler hem haricileri için daha ziyade dedi gibi. Halicilerin orada bulunmasının sebebi doğrudur. Osman radıyallahu anh'ın katilleri ortaya çıkmasın. Maviya radıyallahu anh'ın gücü eline almasındır. Burası doğrudur. Fakat bunu onlar düşünmemişler. Başkaları düşünmüş. Onları başka bir istimadı altında etkilemiş ve bu tarafa e, çekmiştir Tek daha güzel olur. Niye? Çünkü biliyorsunuz haliciler ilk hal, yani birinci dönem halicileri söylüyorum. Onlar o kadar ibadete düşkün ihlasta insanlar ki böyle bir şeyin küfür olduğuna iddikat ederler zaten. Hani bir insanın böyle bir şeylik yapmadan. Bir, onların mantığı ne? Ali niye karşı çıkacak? Eğer onları Müslüman niye savaşıyorsun? Eğer ki o zaman ne diye mallarını, canlarını alıyorsun? Hani bunu kendilerine dedi. ederler. Eğer Osman'ı haklı yere öldürmüşsek, zaten öldürmüşsündür. Ne korkacağız? E, Bunlar. İnsanlar Allah'ın haddini yıkam etmekten korkar mı? Lütfen. Korkmaz. Derler değil. Bu onların işini. Bunu Abdullah gibi sebe, sebep, ondan bu diğer Mısır'dan gelen, İran'dan gelen, Baksa'dan gelen şer öncüleri bunu düşünüyoruz. Doğru çünkü zaten biraz önce Abdullah İddi sözünü aktardı. Fakat söz konusu uygulamaya geldiği zaman ise Abdullah bir Haricilerin burada payı yok. Biri bir ayet okuyor, Hariciler de onun peşinden maalesef sürüklenip gidiyorlar. Başka sorusu var mı? Bu grupların içerisinde, işte, Muaviye Radiyallahu tarafında olsun, Tafazlı Bey, Ayşe tarafında olsun, Ali Radiyallahu tarafında olsun, her birinin arasında mesela sağda var. Tamam. Hariciler tarafında var mı? Yok, yok haricilerin tarafından haricilere destek vermiş olan, ondan da beraber kılıç çekmiş olan sahabeler onların arasında yok. Zaten Abdullah İbni Abbas, bir sonraki derste inşallah anlatacağım, haricilerle arasında geçen konuşmada, onlara ne demişti yani sonunda, sizin içinizde Peygamber'in ashablarından hiç kimseyi göremiyor. Yani onlara bir şey anlatmış, yani sizin içinizde aleyhisselamın terbiyesinden geçmiş bir arab yok diye. Zaten bundan da etkilenenler oldu işlerdir. Yani hani ee, bunu söylediği zaman, onun için haricilerin içerisinde aleyhisselamın ardından kimse yok. Sadece tarihte böyle iyi olan Müslümanlardan birinin haricilere destek verdiğine dair bir, bir görüş var. İkrimeyi biliyorsunuz. Bu ikrime kim? Tessirci Abbas'ın öğrencisi. Bazı alemler mesela İmam Malik ve İmam Bukhari ile buna dahil etmişler. Demişler Malik ile Bukhari, ahimamunullah, ondan hadis-i rivayet etmemişler. Sebebi de çünkü o Afrika'dan hariciliğin mezhebini yaydı tabiinden olup onlara destek veren tek Ama bu bir iddadır. Abi, öyle bir demiyorum. Bu, tahkik edilmesi gereken, iyice araştırılması gereken bir iddadır. Allah'ın en Başka? Bu hakemin alakalı e, ve inanmak haricilerin daha konuşmasında işte ayrıca adam teksir etmeleri işte, hakeme gittiği gitti, yollarda gitti burayı hakeme gitmesini zorluyorlar. Tamam. Yani bu iki dönem, iki dönem haricilerin bir ihtimal Onun aynı sorunu kaydet, şey anlattığımızda orayı anlatalım. Yani bir sonraki dersimizde zaten o olayı anlatırız. Hakem olayından sonraki gelişmeleri evet. anlatırız. Şimdi biz ne dedik? E, hakem olayında e, hariciler bu olaydan dolayı e, bu olay yaşandı, bu olay bitti, biz burada kaldık. Şimdi haricilerin sonucu da kesin anlattık evet. mı şu anda? Yok. Yani iki taraf Hz. Ali radiyallahu anh hukuk Muaviye radiyallahu anh Şam'a döndü. Harideler bir tarafa gitmedi. Orada bekliyorlar yani. daha. Orada bıraktık yani. perdeyi orada kapattık. İnşallah devamını oradan anlatacağız. Ne yaptık Harideler diye. Ali radiyallahu kızıyorlar çünkü. Oradan ayrılıyorlaki ayrılık sebeplerini de işte anlatıyorlar ona. Sonra ondan sonra onlar da Ali radiyallahu arasında gidiş-geriş başlıyor. Yani onları geri göndermek için. Oradan anlatacağız inşallah. Allah'ın Allah'ın